Merhaba buğdayla tohumdan hasada ekolojik yaşam programında yine birlikteyiz ben buğday derneğinden Oya Ayman bugün çiftçilikten bahsedeceğiz kırsal nüfustan bahsedeceğiz ee, köylülük küçük köylülük küçük çiftçilik nedir bundan bahsedeceğiz programda Kendi kendine yeterli e, olabilmek gıdada kendi kendine yeterli olabilmek nedir Türkiye'nin gıdada kendi kendine yeterli olabilmesi mümkün müdür Kırsal nasıl bir değişim geçiriyor bu soruların yanıtlarını aramaya çalışacağız Konuğumuz çiftçi sendikaları konfederasyonu başkanı Abdullah Aysu hoş geldiniz Hoş bulduk sağ olun. Abdullah Bey ee, evet e, aslında, bir örnekten yola çıkarak ben başlamak istiyorum sohbetimize. Evet. Son haftanın, geçen haftanın çok önemli gündeme düşen olaylarından bir tanesi Kandıra'da köylü ayaklanması olarak basına yansıdı. Evet. Bir köylülerin tarım arazilerinde yapılması düşünülen bir organize sanayi bölgesinden söz ediliyordu. Ve evet. köylüler de buna karşı çıkıyorlardı doğal olarak ve tarım arazilerinin ellerinden alınmasını istemiyorlar. Evet. Aslında Türkiye yabancı değil tarım arazilerine sanayi yapılmasını. Geçmişte de bunun örnekleri yaşandı. Hala tarım arazilerinde sanayi kuruluşları mevcut. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda biraz bize bilgi verebilir misiniz? Ondan sonra biraz önce sizin ettim. Soruların yanıtlarına geçeriz. Tabii memnuniyette. Öncelikle herkese çiftçi sendikaları adına selamlayarak başlamak istiyorum. Hı hı bir kere Kandıra'daki olay tabi münferit bir olay gibi gözükse de gerçek öyle değil. Türkiye'nin birçok yerinde organize sanayi bölgeleri yapılmaktadır ama bu esas itibariyle hakikaten Türkiye'nin bu kadar çok organize sanayiye ihtiyacı var mıdır? Türkiye bu kadar çok mu sanayi e, kuruluşları kuruyor ve işsizliği ortadan kaldırıyor. Ya yani o, o noktadan baktığımızda çok gerçekçi görmüyoruz. Ama genel olarak baktığımızda ise toprakların el değiştirilmesi orada söz konusu, e, geniş arazileri bir araya getirip o geniş araziler belli kesimlerin eline geçiyor. Türkiye'de küçük üreticilik çok önemli bir e, faktördür. Ee, küçük üreticilik topraktan el değiştirmesini de engeldir. Çünkü 50 dönümlük arazide yaklaşık bir 40 kişi, 50 kişi mirasçıdır. Dolayısıyla onun onun elinden o 50 dönümü almak çok kolay değildir. Çünkü o mirasçıları bir araya getireceksiniz, notere götüreceksiniz. Bütün bunların hepsini yapabilmek çok kolay bir iş değildir. Bir de düşünün ki bunu 2000 dönüm, 3000 dönüm, 10.000 dönüme çıkarttınız. Bu hele hele hiç mümkün değil. Ama e, 2005 yılında çıkarılan bir yasayla birlikte e, bu mümkün kılındı. Evet. Onların adına şimdi hükümet, bakanlık, devlet istimlak ediyor ve tutuyor bunlara devrediyor. Ha, o zaman miras işi nasıl çözülüyor? İstimlak edildikten sonra para tapu sahibinin kendisinin adına bankaya yatırılıyor. O Daha sonra o kişiler, kendi o mirasçılar o paraya ulaşabilmek için sorunu çözmeleri gerekiyor. Yani sorunun kendisi de. Toprağına el konulanlara bırakılarak gidiyor. Bir tür demokratik olmayan hı hı. ve insanların üretmesini engelleyen, üretimden alıkoyan, birinin malını bir başkasına aktaran bir sistem. Dolayısıyla kabul edilebilir bir şey değildir. Kandıra'daki olay özetle şöyledir. 13 tane organize sanayi bölgesi oluşturulmuştur. Oysa ki birinci organize sanayi henüz daha %50 kapasiteyle İzmit'teki bile çalışamamaktadır. Sanayi bölgelerinden evet, bahsediyorsunuz. Onun dışında 12 tane daha böyle ardarda arda topraklar e, istimlak ediliyor ve el, ellerinden alınıyor çiftçilerin. Orada e, ben bölgeyi dolaştım tabii. Hı hı. E, bölgede bir kadın çok ilginç bir şey söyledi. Dedi ki, e, biz dedi buradan dedi ayrıldıktan sonra iş bulabilecek miyiz? Bulduğumuzda da karnımızı doyurabilecek miyiz? Çok temel bir soru. Evet. <gülüyor> Ama şöyle de kendisi cevap verdi. Dedi ki benim çocuğum İzmit'te asgari ücretle çalışıyor. Ben bu topraktan elde ettiğim gıdayı ona göndermesem orada işçilik yapamaz dedi. <gülüyor> yani bu evet. toprağın önemini ve toprağın değerini ve bugünkü esasında sanayide çalışan işçilerin dayandığı noktayı işaret ediyor olması bakımından çok önemli bir duruş. <gülüyor> bir de bunlar 700 yıldan beri. Burada gerçekten manavlar, manavlar hı hı. bu toprakta geçiniyorlar ve Osmanlı'nın hemen dibinde hı hı. konumlanmışlar. Osmanlı'dan da Osmanlı kendilerine güven duymuştu. Dolayısıyla devlete de çok yakın olan ve evet, devlete karşı herhangi bir tırnak içinde söylüyorum bir siyasi girişim ya da tepki falan asla değil. Tam tersine kendi aşına, ekmeğine ve işine sahip çıkmak için bir bu arada başkaldırı var. Ayaklanma belki büyük bir ifade olabilir ama amacını aşabilir ama bir baş kaldırı var. Kendi topraklarına, kendi malına, mülküne sahip çıkma durumu var. Evet. Ee, peki... Aslında e, genel olarak politikalara bakarsak e, Türkiye'de e, küçük çiftçinin, e, kırsal da yaşayan insanların yavaş yavaş sayısının düştüğünü görüyoruz, gözlemliyoruz. Evet. Ben Anadolu'da da bir şekilde çiftlikleri dolaştığımda çiftçilerden duyduğum şey şuydu. On yıl sonra çiftçi diye bir şey kalmayacak. Parmakla gösterilecek <gülüyor> çiftçiler diye. Daha doğrusu küçük çiftçiler evet. parmakla gösterilecek diye. Bunu yaşlı çiftçiler böyle ifade ediyorlar. Çünkü hem köyden kente göç çok yoğun bir şekilde hala devam ediyor. İşte köyde kalan gençler çok fazla çiftçi olmak özendi ya da kendi değerlerinin hı hı. farkına vardırılmıyorlar, var, evet. varmamış durumdalar. Ee, bir yandan bu, bir yandan da e, aslında Türkiye e, gıda e, üretiminde çok daha iyi durumdayken bundan 10 yıl öncesine kadar gıda hı. ithal eden, daha doğrusu işte buğday ithal eden ya da et ithal eden bir ülke durumunda artık. Evet. E, bütün bunlara baktığımızda e, siz sorunu nasıl görüyorsunuz e, ve küçük çiftçi Küçük köylülük neden bir şekilde azaltılıyor, düşürüyor ve bu ne tür sonuçlara yol açabilir? Şimdi 1980'den bu yana tarımda bir takım bu uygulamalar yapılıyor ve biz bu uygulamaları genel olarak yanlış uygulama olarak değerlendiriyoruz. 2007 yılına kadar rakamlara baktığımızda özellikle 1989'dan sonra 2000 yılına doğru geldiğimiz o dönemden itibaren çok daha bu katmerleşti ve bu sürecin kendisine de baktığımızda ortalama e, ...bu abartı değil, her, her 50 saniyede bir çiftçi iflas eder duruma geldi. 50 saniyede evet, bir Evet, her çiftçi. 50 saniyede bir çiftçi. Yani yaklaşık yılda 640 bin civarında e, çiftçi kırsal alan terk etmek durumunda kaldı. Ama 2007 yılındaki krizle birlikte bu durum tersine döndü. Hı hı. E, ve bu e, 2007 yılına kadar bu e, çiftçilerin... E, kırı terk edip kente gelmeleri esas itibariyle e, kırdan kente kaynak aktarılması. Yoğun bir biçimde maliyetlerin altında fiyat belirlenmesi, fiyat politikalarıyla iflas ettirilerek gönderildi. Ve bu arada sanayici ve tüccar bu şeyin üzerinde semirdi. Bu fiyat politikaları üzerinden semirdi. Ancak 2007'den sonra Türkiye'de kriz oluşmaya başlayınca kente tutunmak da zorlaştı. İşte tam o noktada bu sefer kentten Kıra doğru bir geri dönüş oldu. Çünkü köken köylülük, orada arası var. Orada mirasçı, baştan söylediğim gibi orada ortakçı ve geldi. Bu sefer o çiftçinin zaten zor bir biçimde yaşadığı bir ortama bu sefer yılda 400 bin tane tersine göç almaya başladı. Şimdi buradaki şu tespiti yapmakta yarar var. Hükümet bunun bir başarı olduğunu ifade ediyor. Tarımın geliştiğini onun için insanların oraya gittiğini söylüyor. Tam tersi kentte tutunamadığı için kıra geliyor. 2007 yılına kadar ki o e, şeyden kırdan kente kaynak aktarmanın ardında 2007 yılından sonraki o krizin yükünün de kırlara yıkılması diyebileceğimiz bir sisteme geçildi. Çünkü insanlar o toprağa geldi. O toprakta zaten o aileler zor Uygulanan fiyat politikalarıyla ayakta duramaz iken gelip bu sefer o sofradaki lokmaya el uzatmaya başladı ve ortakçı olmaya başladı. Dolayısıyla şu anda kriz yok denilen, teyat geçti denilen kriz esasında kırsala yıkılmıştır. Aslında biraz önce sizin söylediğiniz örnekten de yola çıkarsak aynen yani kentten köye tekrar geri dönen insanların ortaklığının dışında bir de aslında Kentte hala köyden beslenen pek çok insan var Tabii. yani benim e, üniversitede okuyan genç bir sürü arkadaşım var hala annesinin gönderdiği e, salçaları ya da işte ürünleri evet, işte köyden turşuyu, gelen şey, bir e, toptan gelen evet gelebilir Hı. işte ne bileyim tahıldır i̇şte e, zeytinyağıdır zeytindir falan. falan hani dayanıklı tüketim malı dediğimiz dayanıklı evet, gıda evet. dediğimiz ürünlerle hala evet. yani onlar gidip marketten alışveriş şey etmiyorlar. Kentte bir sürü insan hala kırsaldan alışveriş ediyor. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Bir de 1980'den bu yana politikalara baktığımızda çiftçiliği ortadan kaldırma politikalarına baktığımızda yani çok sevmiyorum ama birkaç rakam vermekte belki yarar vardır diye düşünüyorum. E i̇şte 1983 yılında Türkiye'nin hayvan sayısı 83 milyon 400'dü şu anda 35 milyonlardayız. Evet. Ve şimdi e, ama garip bir biçimde bu ülkede de bir tarım bakanı var ve çıkıp e, bir takım pembe tablolar sunabiliyor, tarımın geliştiğini söyleyebiliyor. Şimdi ülke ülke dolaşacaksınız, et arayacaksınız. Getirdiğiniz etlerde problemler olacak, bakteriler olacak, bir sürü şeyler yaşayacaksınız. Sağlıklı olmayacak. Gıda güvenceniz yok. Gıda da dışa bağımlı olacaksınız. Ama bu ülkenin tarımı gelişiyor. Yani ya biz bu tarımı anlamıyoruz. Ya biz bu tarımın içinde değiliz. Biz diyoruz ki iflas ediyoruz. E, Sayın Bakan tarım gelişiyor diyor. Şimdi 46 milyon hayvan kaybımız var. Ama Türkiye'nin tarımı gelişiyor. Belki tarım tarifinde bir sıkıntımız var. İzninizle onun tanımını yapayım ben. Hayvan yetiştiriciliğiyle bitkisel üretimin Birlikte yapıldığı şeyin adı tarımdır. Birbirinden hı hı. ayırdığınız andan itibaren şirketlere mahkum olan bir tarımdır. Şimdi hızla birbirinden ayrıldı. Evet. Ve tarım ve gıda şirketlerin eline geçmeye başladı. Evet. Ee, isterseniz biraz sonra bunu biraz daha açabiliriz. Ee, Tabii. Bir müzik arası verelim. Evet. Burası Morning Light adlı parçayı dinleyeceğiz. I'm afraid of you You make life seem It's been a long time, it's been a long time, and that's alright, it's been a long time, it's been a long time, since I've seen you now, it's been a long time. things have been Tarım Bakanlığı'nın demeçlerinden ve söylemlerinden biraz önce bahsetmiştiniz. Aslında Mehdi Sayın Bakan Mehdi Eker'in söylediği şeylerden bir tanesi de dünyada gıdada kendine yeterli ülke zaten yok. Hı. Bu konuda bir takım söylemleri oldu kendisinin bildiğim kadarıyla. Evet. Gerçekten gıdada kendi kendine yeterlilik mümkün değil mi? Türkiye gıdada kendi kendine yeterli ee, ...olabilir mi, olamaz mı... ...ya da gıdada kendi kendine yeterlik nedir? Şimdi esas itibariyle e, Sayın Mehdi söylediği e, gerçekten doğru. Hı hı. Dünyanın hiçbir ülkesinde gıdada kendisini yeterli o, olabilmesi mümkün değil. E, şimdi güney var, kuzey var, ekvator var... ...birçok bir e, iklim bölgeler var burada. Hele değişik, bir de mango değişik, yemek istiyoruz e, artık. De, de, değişik <gülüyor> değişik ürünler yetişiyor. Evet. Mesela bizde kahve yetişmiyor ama bir başka ülkede de fındık ve kayısı yetişmiyor. Dolayısıyla bunları birbiriyle değiştirmek gerekiyor. Ama orada kastedilen dünyadaki kastedilen durum çok daha farklıdır. Kendi kendine yeterlilikten kastedilen temel gıda maddelerinde kendine yeterli olmaktır. Şimdi 1980'lere kadar baktığımız, hatta 84-85'lere kadar Türkiye temel gıda maddelerinde kendine yeterli olduğu gibi temel gıda maddelerin birçoğunda da ihracatçı bir ülkeyken biz ithalatçı bir ülke konumuna getirildik. Dolayısıyla bu işte neoliberal politika denilen ya da işte serbest piyasa denilen bu politikanın kendisi esas itibariyle ciddi bir biçimde bizi yeterlilikten çıkartmıştır. Peki gerçekten köyden kente göç ettiğimiz için mi bu yeterli olamadı? Ya da bu göç politikaları ya da daha doğrusu kırsalın kente gitmesi yüzünden mi biz gıdada yetersiz e, hale geldik? Yoksa başka politikalar mı var? Ta, ta, e, tam, tam tersi Hı -hı. E, ben öyle değerlendirmiyorum. E, mesela e, o Çiftçiliğin şirketlerin eline geçmesinden hı hı. kaynaklı olarak bu sürüyor. Çünkü orada bir e, kimyasala dayalı bir üretim yapılmaktadır. Kimyasala dayalı üretimin kendisi artık verimliliği arttırmıyor. Toprağın yapısını değiştirdiği ve suyun kendisini de kirlettiği için hem bir yandan doğa kirlenirken diğer yandan da verimliliği arttırmıyor. Onun için bizim hızla bu e, gidişatı değiştirmemiz lazım. Tersine döndürmemiz lazım. Yani doğa dostu tarım politikalarına geçmek için. çiftçi üretimleri. Çiftçiliği esas alan, küçük aile çiftçiliğini esas alan bir yönteme geçmemiz lazım. Çünkü küçük aile çiftçiliğinde çiftçi o topraktan geçindiği için o toprağa bakıyor. O topraktan geçindiği için o toprağa ilaç atmıyor. Toprağın içinde geziyor, oradaki haşereleri görüyor, diğer şeyler hastalıkları görüyor ve ona göre önlemlerini alıyor. Ne zaman bu böcekler vah haline geliyor, ne zaman kelebek haline geliyor, ne zaman yumurtasını bırakıyor ve nereye bırakıyor? Bunları takip ederek ona karşı önlemler alıyor. Dolayısıyla toprağını kirletmiyor, suyunu kirletmiyor ve bütün bunun sonucunda elde ettiği ürün de sağlıklı oluyor. Onun için Demek ki küçük aile çiftçiliği sağlıklı gıda demektir. Küçük aile çiftçiliği özgür istihdam demektir. Patronunun bulunmaması demektir. Küçük aile çiftçiliğin kendisine baktığımız zaman küresel ısınmayla bir dost yani havayı soğutan, küreyi soğutan bir sistemdir. Yoksa endüstriyel üretim tarzının kendisine baktığımızda %47 ile %57 oranında ortalama olarak küresel ısınmaya tarımın, tarım modelinin ve gıda dağıtım sisteminin ve işleme sisteminin kendisinin esas itibariyle küresel ısınmaya neden olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla küçük çiftçiliğe baktığımızda küçük çiftçiliğin kendisi çevreci, istihdam yaratıyor, sağlıklı gıda üretiyor, aynı zamanda da küremizi soğutuyor. Onun için şirketlerin eline geçtiği andan itibaren, şirket kar amacını sadece düşündüğü için o toprağı hoyratça kullanıyor, suyun kirlenmesini aldırmıyor, orada ilaç kalıntısının bulunması ya da gıdanın sağlıklı olup olmaması değil. Onun için gıdadan gelecek olan paranın kendisine, yani gıdadan gelecek parayla kasa arasındaki süreci kısaltıp kasayı daha hızlı nasıl doldururum diye uğraşıyor. Dolayısıyla Küçük aile çiftçiliği bizim ülkemizin ihtiyacıdır. Küçük aile çiftçiliği işimiz için, aşımız için gereklidir. Küçük aile çiftçiliği tüketicilerin yararınlardır. Çünkü sağlıklı gıda ancak küçük üreticilerin çabasıyla mümkündür. Ama şirketlerin bunu sağlayabilmesi mümkün değildir. Çünkü şirket tarımcılığının kendisi büyük arazidir. İsteseler bile... Bütün iyi niyetlerine, bütün çabalarına rağmen sağlıklı gıda üretmeleri mümkün değildir. Çünkü büyük araziler fosil yakıt gerektirir, büyük araziler e, kimyasal ilaç, kimyasal gübre kullanımını gerektirir, büyük araziler gene hormon gerektirir ve e, hayvancılıkta da antibiyotik gerektirir, gene hormon gerektirir. Bütün bunların hepsini bir araya getirdiğimizde küçük aile çiftçiliği e, ülke için, insan için, tüketiciler için, ve üzerinde yaşadığımız doğa için vazgeçilmezdir diye düşünüyorum. Aynı zamanda yerel ekonomi için de önemli. Çünkü e, yerel e, tohumlar, tohumlarımızın evet. korunması, biyolojik çeşitliliğin hem de tarımsal hı, biyolojik hı. çeşitliliğin aynı zamanda korunması için de önemli. Çünkü e, küçük çiftçi kendi tohumluğunu kendisi ayırıyor. Evet. E, ve bu anlamda aslında yerli tohumlarımızın devamlılığı için de küçük evet. aile e, çiftçiliği önemli değil mi? Kesinlikle biz zaten çiftçiliği şöyle tarif ederiz. Kendi ürettiği ürününden tohumunu ayırabilene çiftçi diyoruz. Kendi ürettiği ürününden tohumunu ayıramayana da bekçi diyoruz. Dolayısıyla şimdi şirketler bekçilik yaptırıyor çiftçilere. Niye? Geçmişte o toprakta çalıştığı için toprak bilgisine sahip olan bu çiftçileri kendi yanında çalıştırıyor ve bekçilik yaptırıyor. Dolayısıyla tohumunu ne yapıyor? Torbada ve pakette getiriyor. Şey, i̇lacı nerede getiriyor? Şişede ve kutuda getiriyor. Gübreyi nerede getiriyor? Çuvalda getiriyor. Oysa ki biz hayvancılıkla, hayvan yetiştiriciliğiyle bitkisel üretimi bir arada yaparak esas itibariyle bir, birbirinin çıktısını da birbirine kullanarak e, dışa bağımlılığı ortadan kaldırmıştık. Yani dışa bağımlılık şöyle anlaşılmasın başka bir ülkeye bağımlılık değil. Bir işletmenin başka bir işletmeye bile bağımlı olmamasını biz savunuyoruz. Dolayısıyla böyle, böylesi bir çiftçilik küçük çiftçiliği gerektirir. Büyük çiftçilik ise mono ekimi gerektirir. Peki e, pazarlama sorunları... Yaşıyor aynı zamanda küçük çifti onu nasıl çözebilir örgütlenmesi aynı anlamda belli kooperatifler belli örgütlenmelerde pazarlama sorunlarını çözebilir mi? Şimdi biz ana slogan olarak şöyle bir sloganımız var diyoruz ki yerel tohum yerel üretim ve yerel pazar. Hı hı. Bu bütün mesafeleri kısaltan denetlenebilir olmasını sağlayan izlenebilirliğini sağlayan Yakıdanın sağlıklı olmasını da zorunlu kılan bir sistemden söz ediyoruz. Şimdi bu, bunun kendisi bile başlı başına küresel ısınma için çok önemli bir durumdur. Ben izninizle şöyle bir gene rakam vereyim. Bizim üst örgütümüz, küresel örgütümüz olan Via Campesina'nın hesabını size söyleyeyim. Neticede Meksikadan bir, bir kilo marulun şeye gelmesi, hiçbir gelmesi için 3.4 litre akaryakıt kullanılıyor. Oysa ki İsviçrenin bir ucundan öbür ucuna götürdüğünüz bir kilo marul için 0.34 e, litre e, şey akaryakıt kullanıyorsunuz. Dolayısıyla bu bile başlı başına önemli bir durumdur. Her dönüşüm, her bir ülkeden bir ülkeye kat edilişi bir, bir, her ülkeden bir ülkeye kat edilisi ar aracılara çoğaltmaktır ve tüketicilere daha pahalı, daha sağlıksız gıda ve e, yaşanılmaz bir dünya sunmaktadır. İşte bütün bunların hepsini alt alta topladığımızda küçük çiftçilik ihtiyaçtır. Ve son olarak tekrar izninizle Tabii söylemek hocam. istiyorum. Yerel tohum, yerel üretim ve yerel pazar esastır. Ve küçük çiftçilik e, dünyayı soğutandır. Küçük çiftçilik ülkenin ihtiyacıdır. Sağlıklı gıdanın sigortasıdır. E, son olarak bir şey daha sormak istiyorum. E, eğer toparlarsak. E, kırsalın geçirdiği değişim e, nereye? ...doğru evriliyor ve bundan sonra ne olacak ee, ve ne olması... Yani ...bizim tüketiciler olarak ne yapmamız gerekiyor? Şimdi tüketiciler olarak en başta tercihinizi belirtmeniz <gülüyor> lazım. Sağlıklı gıda tüketmek istediğinizi açık seçik bir biçimde ifade edip... ...bizleri sağlıklı gıda üretmeye zorlamanız lazım. Ve şirketlerden alışveriş etmeyerek bunun önüne geçmeniz lazım. Şimdi bunu şirket üretimlerinin önüne e, geçebilmek için... Bu zorunlu. Bunu yapmamamız halinde e, biz şirketlere mahkum oluruz. Şirketlere mahkum olduğumuzda da o gıdanın garantisini biz veremeyiz. Çünkü biz sözleşmeli üretiyoruz. Sözleşmeli ürettiğimiz andan itibaren hangi ilacı kullanacağımıza, ne zaman kullanacağımıza, hangi tohumu kullanacağımıza ve ne zaman hasat edeceğimize şirketler karar veriyor. Dolayısıyla biz orada sadece işçiyiz. Sadece işçi sadece emekten başka sa satacak bir şey olmayan değildir. İşçi aynı zamanda üretim sürecine söz ve karar sahibi olamıyor. Yandır. Dolayısıyla çiftçiler işçileştiği andan itibaren o işin içerisinden çıkmak mümkün değildir. Ve hiçbir sorumluluğu andan itibaren kabul etmiyoruz. Tamamen gıdanın bütün kalıntısından zehir üretimine kadar ki biz ona zehir üretimi diyoruz. Zehir üretiminin tamamı şirketlere aittir, mesuliyet onlara aittir. Ama şeyi soruyorsanız bundan sonra kırsalda hı hı. ne olacak diyorsanız. Çok kırsal. Güzel. aydınlanıyor ve kırsal en küçük üreticilerini ve yoksullarını... Ve e, farkında olmayan birçok insanı e, kente gönderdi ve uygulanan politikalar nedeniyle şu andan itibaren kırsaldakiler neyin ne şekilde döndüğün çok farkında. Ve Ankara'da bilsin, bütün insanlar da bilsin bir kere kırsal kentlilerden çok daha politik, çok daha sosyal ve çok daha farkında. Onun için kırsalı çok kolay alt edemeyeceklerdir. Biz başaracağız küçük çiftçilik devam edecektir. Evet. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Abdullah Bey ağzınıza ben sağlık. teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ evet programı kapatmadan önce Doğa Dostu Küçük Çiftçi'yi desteklemek ve kendi sağlığınız için sizi %100 ekolojik pazarlara davet etmek istiyorum. Bugün Bakırköy'de e, yarın Beylikdüzü'nde ve Şişli'de e, pazar günleri Kartal'da kurulan %100 ekolojik pazarlarda e, sağlıklı e, ürünler alabilirsiniz. E, Doğa Dostu Küçük Çiftçi sizi orada bekliyor olacak. Hoşçakalın.